Selatü ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke işrafı biraz sükun bulmuştu. Zira müminler Medine'ye hicret etmişlerdi. Mekke işrafını sorgulayan yoktu. Onların inançlarını, siyasi yapılarını, iktisadi durumlarını sorgulayan yoktu. Bir sükunet içindeydiler. Sorun çıkaranlar yani müminler artık Mekke'yi terk etmişlerdi. Fakat yine de yer yer kaygılara kapılıyorlardı. En büyük kaygıları Müslümanlar giderek güçlenirdi. Kuvvetli bir hale gelebilirdi. Sonra da büyük bir güç olarak Mekke'ye yürüyebilirlerdi. Yıllardır insan yerine koymadıkları Müslümanlar bir gün Mekke'ye sahip olabilirlerdi. Onlar yer yer bu derin kayıya düçar oluyorlardı. Bu tedirginlik onları huzursuz ederken şimdi de daha yakın bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Mekkelilerin Şam ticaret yolu tehlikeye giriyordu. Zira Şam yolu Medine topraklarından geçiyordu. Müslümanlar süratli bir şekilde Şam yolunun kontrolünü ele geçiriyorlardı. Bu gidiş Şamlı olan ticaretin kesilmesine kadar varabilirdi Bu ise hayatları tamamen ticarete dayalı olan Mekkeler için Tam bir çıkmaz olurdu Büyük ölçüde hayatları dururdu Bu zararın altından kalkamazlardı Müslümanlar yer yer Mekke'nin küçük kervanlarını vuruyorlardı Bununla Mekkelilere korku salmak istiyorlardı Onların kibirli hallerini kırmak istiyorlardı Şimdi Mekke'den bin develik bir kervan yola çıkıyordu. Şam'a gidiyordu. Bu kervana bütün Mekkeliler katkı sağlamışlardı. Kervanı 40 kişilik bir süvari birliği koruyordu. Kervan herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadan Şam'a ulaşıyordu. Satılacak mallar satılıyor, alınacak mallar alınıyordu. Mekke'ye dönüş başlıyordu. Ebu Sufyan Mekke'nin dahisi, Kervan'ın komutanıydı Kervan'ın sorumlusuydu Ebu Rusufyan dönüş için yolculuğu başlatıyordu Ama bir tedirginlik içindeydi Müslümanların kervana ele geçirmesinden korkuyordu Böyle bir durum Mekke ekonomisine büyük bir darbe olurdu Daha kötüsü Kureyş'in onuru, kibiri ciddi anlamda yara alırdı Çevre kabileler gözünde büyük değer kaybederlerdi durum çok ciddiydi. Yol boyunca sürekli bilge dinlemeye çalışıyordu. Özellikle Müslümanlarla ilgili bilgi almaya gayret sarf ediyordu. Kervan Bedir'e yaklaşıyordu. Develer yorgun düşmüştü. Mola veriliyordu. Yükler indiriliyor, istirahate çekiliyorlardı. Ebu Süfyan uyuyamıyordu. Cins arabatıyla çevreyi tarıyordu. Uzun zamandır tanıdığı Mecdi bin Amr'la karşılaşıyordu. Ebu Süfyan, ''Ey Mecdi, Muhammed'in adamlarından herhangi biriyle karşılaştın mı?'' Mecdi, ''Farkında değilim, kimseyi görmedim.'' diyordu. Ebu Süfyan, ''Bak ey Mecdi, büyük bir kervan var. Bu kervanda bütün Mekkelilerin hissesi var. Şayet bildiğim bir şey var da, onu bizden gizliyorsan senin için hiç iyi olmaz.'' Bu kervan Muhammed'in eline geçerse Mekkelilerle senin aranda büyük bir düşmanlık oluşur. Yakanı asla kurtaramazsın. Kureş bunun hesabını çok acı bir şekilde senden sorar. Mecdi ilerideki bir kuyuyu göstererek şuraya tanımadığım ilk adam geldi. Develerini çöktürdüler. Bir zaman orada kaldılar. Sonra kaplarını doldurdular ve gittiler. Kendileriyle konuşmadım. Bu nedenle kimler olduğunu bilmiyorum dedi Ebu Sufyan Mecdi'nin gösterdiği yere vardı Develerin pisliği vardı Develerin pisliğini karıştırdı Ebu Sufyan'ın yüzünün rengi verdi. Vallahi bunlar yesrip yemleridir Süratle kervanına döndü Hemen hareket emri verdi Yolunu değiştirdi sahil yoluna yöneldi Giriş sahil yolundan olacaktı Böylece Müslümanları aldatmış olacaktı. Aynı zamanda adamlarından zamzam bir amrı hemen Mekke'ye gönderirken sürekli Mekke'ye gideceksin. Kervanınızı Muhammed ve ashabı ele geçirmeden Bedir mevkini hareket ediniz. Değilse kervandan ümidinizi kesiniz diyeceksin. Dedi ve yola çıkardı. Kendisi de sahil yoluna yöneldi. Yolculuk sahil yolundan devam edecekti. Ebu Süfya'nın Mekke'ye gönderdiği Zamzam bin Amr, geceye gündüze katan bir süratle gidiyor ve Mekke Vadisi'ne ulaşıyordu. Üç gün geceli gündüzdü yol almıştı. Vadide devesini durdurdu, önce gömleğini yırttı, sonra devesinin burnu ve kulağını kesti. Sonra da devenin semerini ters çevirdi. Tekrar deveye bindi ve süratle Sefa Tepesi'ne geldi. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. ''Ey Kureyş topluluğu, felaket!'' diyordu. Ebu Sufyan'la gönderdiğiniz mallarınızın önü Muhammed ve arkadaşları tarafından kesilmiş bulunuyor. ''Sanmam ki ona yetişebilirsiniz. İmdat, imdat!'' diyordu. Sesi duyanlar koşarak geliyordu. Manzara vahimdi. Devenin burnundan kanlar akıyor, devenin üzerindeki adamsa saçı başı dağınık, üzerinde gömlek yok ve bütün gücüyle bağırıyor.'' Yetişin mallarınızı kurtarın, yetişin Bedir'e yetişin mallarınızı kurtarın diyordu. Mekkeliler şok geçiriyordu. Canlarından aziz bildikleri mallarına el konmuştu. Kanlar beynine sıçrıyordu. Haydin Muhammed'le savaşmaya gidiyoruz. Haydin Muhammed'le savaşa. Bu Hadremi'nin kervanı değil, bu Mekke'nin kervanı, bu Kureyş'in kervanı Muhammed bu defa ters yere çarptı. Bu kez Muhammed'e dersi tam verilecektir diyorlardı. Savaşlar araları yükseldikçe yükseliyordu. Çok kısa zamanda bir ordu oluşu verdi. Komutansa Ebu Cehil'di. Ebu Cehil arada bir Müslümanlara ağır sözler söylüyor, Mekkelileri daha bir tahrik ediyor, onların savaşma duygularını galayana getiriyordu. Ebu Cehil için büyük bir fırsat doğuyordu. Yıllardır içi kin dolu olarak dolaşıyordu. Müslümanların az da olsa sürekli sayıları artıyordu. Ebu Cehil ve arkadaşları bunun önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlardı ama hiçbir netice alamıyorlardı. İçlerindeki kin daima büyüyordu. Şimdi büyük bir imkan doğuyordu. Güçlü bir orda oluşuyordu. Düşmana karşı Kinlerinden kan kusmaya hazır bir orda oluşuyordu. Mallarına el konulmasına dayanamazlardı. Bunun intikamı acımasız bir şekilde alınacaktı. Ebu Cehil için için seviniyordu. Böyle bir orduyu kısa zamanda toplayamazdı. Hele hele bir noktaya ve hınç dolu olarak yönlendirmek çok zordu. Ebu Cehil'in önüne kendiliğinden büyük bir fırsat düşüyordu. Artık Muhammed'in ve arkadaşlarının bu kez işi bitirilecekti. Kökleri kazanacak, yeryüzünden silinecek. Ebu Cehi böyle düşünüyor, içi genişliyor, yer yer sinsi sinsi gülüyordu. Mekke'nin öncüleri vardı, toplumu yönlendiren insanlar vardı. Darun Nedve'nin asil üyeleriydi. Ümeyye bin Halef bunlardan biriydi. Zamanıyla Hazreti Bilal Efendimiz'e yapmadığı işkenceler kalmamıştı. Ölümcül işkenceler yapmıştı. Şimdi Ümeyye fiiri faniydi, yaşlanmıştı. Dizlerinin dermanı yok gibiydi. Savaşçılıklarını duyuyor ama oturduğu yerden kalkmak bile istemiyordu. Ümeyye bin Halef, Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Az sonra Ukbe bin Muayyid geliyordu. Ümeyye onun gelişinden huzursuz oluyordu. Bu geliş onun keyfini kaçıracağı benziyordu. Ukbe bin Muayyid'in elinde Buhurdanlık vardı. Buhurdanlıktan dumanlar yükseliyordu. Ukbe, Ümeyye'nin çevresinde dolaşıyor, dumanları Ümeyye'nin üzerine üzerine üfürüyordu. Bu son derece aşağılama anlamına geliyordu. Zira buhardanlıkla kadınların etrafında dönülürdü. Bu kadınlar arasında bir adetti, bir gelenekti. Belirli günlerde kendi aralarında yaparlardı. Ümeyye daha fazla dayanamıyor. Ne yapıyorsun ey Ukbe diye, Bağırıyordu sinirleri gerilmişti Ama Ukbe hiç oralı değildi Elindeki buhurdanlıkla Ümeyye'nin etrafında dönmeye devam ediyordu Ümeyye iyice gerilmişti Ey Ukbe ne yapmak istediğini söyleyecek misin bana Ukbe alaylı bir sesle Görüyorsun tütsülüyorum seni Erkeklik günlerin sona erdi Artık kadınlar arasında oturmanda hiçbir mahsur yoktur deyince Ümeyye, niçin böyle söylüyorsun, niçin böyle yapıyorsun demekten kendini alamadı. Ukbe, millet harbe giderken burada keyfince oturmak ancak kadınlara düşer. Ümeyye yerinden fırlıyor ve evinin yolunu tutuyordu. Ukbeye söylene söylene öfkeyle evine varıyordu. Karısı onun halini görünce soruyordu. Niçin bu denli öfkelendiğini soruyordu. Ümeyye bin Halef, eşine olayı anlatırken kezde Ebu Cehil geldi. Bu daha büyük bir bela demekti. Ümeyye bu işten kurtulamayacağını anlıyordu. Ebu Cehil hemen söze başlıyordu. Senin gibi Mekke'nin büyüğü olan bir adamın böyle bir savaşa katılmaması olur mu? Senin savaşa katılmadığını duyanlar birenler de gitmekten vazgeçmezler mi? Büyük yanlış yapıyorsun. Bir çözüm bulalım, bir yol bulalım. ''Nasıl yani?'' diyordu Ümeyye bin Halef. ''Ebu Cehil, bizimle birlikte yola çıkarsın. Ordunun önünde, orduya moral verirsin. Üç beş gün gittikten sonra, bir gece karanlığında gizlice Mekke'ye dönersin.'' diyordu. Yaşlı Ümeyye, başka bir yolun olmadığını görüyordu. İstemeye istemeye, orduya katılacaktı, kölesine emrini veriyordu. En güçlü, en kuvvetli devesinin hazırlanmasını emrediyordu.'' Kaçarken hiçbir deve ona ulaşamasındı. Mekke'de duygular dalga dalgaydı. Kadınlar defçeliyor, gençler naratıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.